İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo Ata Potun Bahçesi canlı yayındayız. Ee, bugün masada değilim ben. Stü stüdyo ne oluyor burası? İşte masanın karşı tarafındaki yuvarlak masadayız. Ee, masadayız. Çoğu konuşuyorum. Süreya ile beraber. Süreya Evrenle e, bir program yapacağız. Beraber program. E, bir ihtimal e, sözümüz bitmez haftaya Hı -hı. sarkar. Peki. Hoş geldin Süreya. Hoş bulduk. Evet. E, şöyle de bir vesilemiz var bir taraftan. Süreyya benim çok eski arkadaşım, ahbabım, dostum. E, yıllar yıllar yani böyle birkaç yıldan bahsetmiyoruz. E, Süreyya e, hem e, sanat hem de edebiyat dünyası içerisinde bilenler bilir zaten. Yeni bir romanı çıktı. Bir tür aslında buna ne derler böyle uzun çalar diyelim hadi. Hı. Çünkü yani şiir, hı hı. hikaye ve muhtelif şeyler de yazıyor bunun dışında edebi hı hı. metinlerin dışında ve yeni bir kitabı çıktı bunun bunu vesile ederek biraz edebiyat, müzik, tarih, coğrafya, müzik gibi bir kesişme noktasından hı hı. bir program yapalım diye bir araya geldik. Hı hı. Sağ olsun. Ee, hoş gelmiş. Ee, ve şey diyeyim aslında. Kitabın ismini söyleyeyim mi? Yoksa sen mi söylemek istersin? Söyle bakalım. Nasıl söylüyorsun? Birleşik. <gülüyor> <gülüyor> Yakın Afrika. Yani arada boşluk yok. Boşluksuz. Evet. evet. Boşluksuz. Orta Doğu e, gibi. Evet. Orta Doğu gibi. Yakın Afrika. Ee, <gülüyor> bir arada bir tür birleşik şey kelime gibi. <gülüyor> Doğan kitaptan çıkan Süreyya Evren'in ee, yeni romanı üzerinden hmm. bir parçaya da başlayacağız ama e, bu parçayı mesela şimdi bir şey söylesek mi? Bununla ilgili çalacağımız parçayla ilgili. ikimizin de hani birazcık düşkün olduğu bir ekip. Evet, Orkestra Babap, Bulmamin, e, roman için çalışırken yaptığım playlistin başlangıç şarkısı. Hmm. Hem de dinlediğim bir parça aynı zamanda yazarken? De. Tabii, her evet. zaman. Hasan. Bulmaminle açılıyor. Bulmaminle açılıyor ki Bulmamin de e, 3-5 gün önce de e, İstanbul'a geldi. Arada, bu sahne aldı. sene gelmeye şöyle bir kolektif e, diyelim aslında. Ve uzun yıllara yayılan evet. Evet, evet. uzun yıllara Evet, Bulmamin e, şahane yapacak hakikaten. Orkestra baba bab. <gülüyor> Bulma min, bulma min, bulma min, bulma min. Laila lala, Değil ne ne aram faga lay lay We. Mm -hmm. Bulma min. Evet. Orkestra Bağvap'tan geldi. Senegalli e, ekipten, kolektiften. E, Bağvap ağacından. Mülhem bir isimleri var. E, orkestra evet. Bağvap'ın. Senegal'in ağacı. Senegal'in ağacı değil mi? Sadece Senegal'in ağacı demişken şimdi düştü aslında. Deşifre oldu durum. E, yakın Afrika e, bir noktaya işaret ediyor. Yani Afrika içerisinde. Evet. Ee, Afrika'nın en batı ucu. Batı ucu ve Senegal. roman, yani senin yazdığın romanda aslında Senegal. Ee, de, geçiyor, de geçiyor. Ve Senegal'ler arasında. Ve Senegal'ler arasında. Başka ruh bağlantıları da var. Boğabap'tan bahsediyordun. Şimdi orada deşifrasyon olduğu için e, söyleme ihtiyacı duydum. Doğru, doğru, doğru, doğru. Evet. Boğabap doğru. sadece şeyde mi var? Süreyya peki bu ağaç... Ee, Bağbap e, bir tür aslında bölge içinde e, kutsal bir ağaç e, olduğunu inanıyorlar daha doğrusu. Ya da böyle batı e, şey içerisindedir tabii. Küçük Prens üzerinden var. büyük bir şey var Bağbap'ın sonuçta evrenselliği hı. var. Küçük Prens üzerinden giden. Bir de lokalden giden var. Hı hı. İki taraftan var. Ee, Senegallilerin her zaman yurt dışında açtıkları kafelerin adı Küçük Baba Kafe. Ha, Nice Baba. <gülüyor> küçük Fransa'da da eksin beraber. Evet, ikisinin beraber. İstanbul'da da açarlarsa bir gün Senegal'de evet, Fransızlar da açabilir. Küçük Baba olabilir. Yani Fransızlar da açabilirsin. Peki mesela bu şöyle, e, kitap yeni bir kitap. 3-5 e, hafta oldu herhalde. Yani birkaç hı hı hafta belki hı. de. Ee, yeni çıkan bir kitap ve bu Senegal hikayesini ben e, merak ediyorum. Daha doğrusu hani ben birazcık biliyorum ama şimdi bu radyo hı hı. olduğu için hı hı. belki de benim bilmediğim yerleri de çıtlatırsın. Neden e, Afrika'nın batı ucu e, Afrika'nın en batısındaki bir buruna sahip olan bir e, ülke ve Batı Afrika ülkesi? İki şey var aslında. Bir tanesi bir ...Amerika seyahati sırasında bu bütün bu köleci geçmişin böyle havadaki haliyle bana çarpmış olması... ...ve 2014'te e, birden böyle bir Senegal hikayesi yazmaya başlamak... E, ...çünkü önemli bir kölecilik, Atlantik köle ticaretinde önemli bir liman. Yani o Senegal. transferlerin o noktalardan e, bir tanesi. Çok yoğun olarak köylerin satıldığı, dağıtıldığı bir yer... Ee, ...kritik bir nokta. En batı ucuz zaten. Hı hı. Portekizlerin 1444'te geldiği ve erken ticaretin başladığı bir yer. Ee, o önemliydi. Ama bir başka önemli şey de... ...bütün romandaki derd, derdim en temelde uzaklık-yakınlık meselesiydi. Ve Senegal bana dünyanın bir ucu gibi geliyor. Evet. Çok hı. uzak. Büyük Öztürklerimizde o kadar değil ama hani öyle gibi, çok uzak gibi. Ee, uzak olan bir yerde sınamak istediğim bir yakınlık derdiydi bu biraz da. Yakınlığın nasıl tesis edileceğiyle ilgili problemler üzerine hani kuruluydu. Ee, dolayısıyla iki açıdan Senegal kritikti. Hem güç ilişkileri, bütün bu şiddetler, tarihsellik, Gerçek referanslar köle ekonomisi, köle ekonomisi, bütün bunun hem içeride hem dışarıdaki karşılıkları sadece kurbanlık pozisyon değil de hani bir yandan da işte köleleri satan Afrikalıların torunu olmak da söz konusu. O da mümkün. Zaten hani kitapta öyle bir sahne yok da benim için başlangıç imgesi hep şey bir imgeydi. Böyle Senegal'de sahilde. ...güzel bir gün geçiren bir insan... ...iyi bir insan, iyi bir gün geçirmiş, iyi şeyler yapmış... ...her şeyin çok iyi oldu. ...bir kahve içiyor, oturuyor, bakıyor okyanusa... ...falan... ...o sırada aklına şu gelebilirse... mesela, hani... ...dedesinin dedesinin dedesinin de... ...tam orada... ...batılara köleler sattıktan sonra... ...kazandığı parayla orada bir şeyler içip... ...rahatladığı... ...güzel bir an geçirdiği ve biraz... sakinleşti. ...ondan sonra nasıl devam eder... ...diye böyle bir derte kapılmıştım... ...başlangıçta, ee, o imge hani... ...ve şey imgesi... ...gene işte bu Amerika'daki konferans sırasında kafama çok musallat olan... ...böyle şeyde Dakar'da diyelim Senegal'de... Bir, ...bir dar bir balkonda fısır fısır Senegal'in geleceğini konuşan insanlar... ...kaygılanan geleceği için. Senekre'nin geleceğini çok... ...önemseyen... Onu, ...onu konuşan, onu fısıldayan... E, ...insanlar imgesi... E, ...ve o enerji... ...bunlar... demelde Peki bu biraz mesela şey gibi olabilir mi? Yani çünkü çok böyle kuşaklar öncesinden... ...bir takım şeylerin e, üzerinde taşıdığı... ...ağırlıkla... Ee... Çok var o tabi yani evet ee, zaten o hem bizimkiler de çok var bizim kendi şeylerimizi de gömdüm hani. Ya, evet biraz da bu tarafa bağlamakta hissedim kendi, de yani. Bizim, kendi salınımlarımız yani. Kendi, kendi günahlarımız da tabii ki. Peki hani farkında değilsek o günahların ya da bilmiyorsak ya da bizim rızamız yoksa. Ee, evet işte onun içeride nereye ne kadar gömüldüğüyle ilgili belki de. Yani ve ne zamanlarda tekrar tezahür etmesiyle nasıl çıkacak nereden çıkacak ee, hangi hikayeden geri gelecek ee, hangi genetiği işledi hı hı. Ee, ve o günahın şey yükü de var tabii hani iyi iyi bir gün geçirme üzerindeki e, etkisi hı hı. İyi, iyi bir günle kastettiğim her şey o iyi geçtiği bir gün değil de iyi bir şey yaptığın bir gün kendinden memnun olduğun kendini ahlaklı hissettiğin Düzgün hissettiğim bir gün, hmm. e, temiz hissettiğim bir gün, o güne etkisi. Biraz e, hani birebir bizim hayatlarımızla e, referanslar var kitapta. Hmm, soruyorsan. Evet, bir ko evet koşulluklar var, yani. var. Var, var hmm. tabi git geller var, sınav, sınavlar var, hmm. rüyalar var, rüyalar sonuçta. Hmm. Hmm. ...günün tortusu, günün kanıtısı denilen şeyler... ...bazen kuşak ötesi kalıntılar. Tortular. Ne bileyim, 1909 Adana katliamı da var kitapta. Onun kalıntısı da, onun tortusu da var. Gibi. Peki, gü gündelik bir şey var mı? Yani hani... Ee, ...Senegal bugün ne yapıyor? Ya da nasıl bir o yerdir? Çok var o. Ha? Tabii. E, o çok var çünkü... Ee, Senegal'in bugün ne yaptığı ile ilgili bütün bilgiler bana böyle bir e, bir mekan kurma, bir anlatım mekanı kurma imkanı veriyor. Koridorlar sağlıyor, salonlar yapıyorum, okuru içeri alabiliyorum, kendim dolaşabiliyorum, hikayeye doğru gidebileceğimiz bütün yerleri yapıyor. O yüzden o referansların gerçekliği, e, sağlamlığı önemli. Onlar bize bir alan açıyor, Birbirlerine geçiyorlar, e, birbirlerini. ...sağlıyorlar, sürekli bir sağlamasını alıyorlar. Geçici, biraz yanıltıcı bir güven veriyorlar. Hmm. Aslında ben hani... E, ...okuma ve yazma edimin her ikisinin de belli bir güvensizlik ortamında olmasını tercih ediyorum. O kaygı iyi geliyor bana. Oynak sevin. Evet, yani o kaygılı olmak... ...okuduğum şeye inanmamak... E, yazdığın şeye inanmamak o kaygı anı iyi geliyor ve oradan bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Ama hani e, bir de tersinden önden e, sana bir zemin sağlaması gerekiyor ki sonradan kaygıyı geçebilir. Geçebilir. Peki <gülüyor> bir parça daha çalın var aklında takım şeyler daha. Senin de ee, Doğru. Çok çok... Şimdi kitaptaki şarkılardan hani e, bizzat geçen şarkılardan gidelim. Hayda, evet, yani bu, bu e, kitapta bu arada e, muhtelif yerlerde karşınıza e, bir takım şarkılar, şarkılar ya da parçalar, parçalar çıkıyor, sözsüzler izlikler. veya sözlü. Doğru. E, bunlar bir takım e, yorumlar olabiliyor ya da yerel yorumları olabiliyor e, gibi gibi ya da bildiğimiz çok iyi bildiğimiz ya da popüler dünyasının bir, bir şeyde bir parçası da olabiliyor. Yani. Hı. Çoğu Afrika şarkısı elbette. Ve Seleka şarkısı vesaire. Evet, teması orada zaten. Ama e, zaten ana bir mesele bir batılılaşma hikayesi olduğu için. Hı hı. Kitapta da hani bir mürebbinin hikayesi olduğu için. Onlar için Kuzeylileşme oluyor. Ne oluyor? O her zaman batılılaşma. Batı <gülüyor> evet. Çünkü <evet. gülüyor> oralarda hep benim kafam karışıyor. Da. Kuzeyin güney <gülüyor> inişi daha böyle neoliberal bir başka bir ton. Hani bize göre batılılaşma da şimdi evet. orada... E, batı, e, işin batı, en güzel kısmı batı o. yani Afrika'nın en batı ucunda olmasına rağmen hep bir doğululık evet, ve onun batılaşmaktan bahsettiği Kuzeydeki Avrupa, Akdeniz ve yani. genelde de coğrafya olarak daha doğuda bahsetmiş oluyor. ve daha doğda. Evet. E, o, o imge üzerinden gittiği için hani batıdan gelen hmm. bir öğretmen hmm. e, ve batıdan gelen bir gazeteci. ...hikayenin içerisinde var. Ee, i̇lk geçen şarkı... ...hani bir Beatles şarkısı aslında. Hmm. Bu arada. Ee, yani bir şey şarkısı değil. Bir Senegal şarkısı değil. Ve Beatles'ın da ne diye geçiyor? Ee, cinsel ilişkinin doğuşuyla ilgili... ...bir, bir parantez var. Ee, Philip Larkin... ...meşhur şiiri... ...geçiyor. Anus... Cinsel ilişkinin ne zaman doğdu? 60'larda Beatles'ın ilk planın çıktığı günle hmm. e, ...D.H. Lawrence'ın Lady Chatterley romanının üzerindeki sansürün kalktığı gün arasında bir yerde. Hmm. No, like. Evet, orada bir yerde cinsel ilişki başladı diye e, bahseder şiirde. Kitapta orada bir yerde başladı. E, ama daha sonra 2010'larda e, Julian Assange'ın hani Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nin Sı sıkışmasıyla e, IŞİD'in seks gölesi pazarları kuruması arasında bir yerde de bittiği söyleniyor. Hı -hı. Dolayısıyla cinsel ilişki hani, güncellenmiş yani. Başladığı Hı -hı. ve bittiği. E, hani 60'larda başlayıp 2010'larda da bittiği söyleniyor. O yüzden de e, hani bittiği yere değil de başladığı yere bakıp Hı -hı. biraz Beatles. Beatles. Evet. Ama Beatles'tan ne? ilk ilk albimden ilk plaktan Top sende. Evet. I taste of honey. Tasting much sweeter. Evet canlı yayındayız Süreyya Evren'le yeni romanı yakın Afrika'yı konuşuyoruz. Beatles dinledik. Album şeyin içerisinde de kitabın içerisinde de yer alan parça. Aslında onu Süreyya biraz önce anlattı hı hı. mevzuyu. Hı hı. Burada bir Senegal. Ee, ...hikayesi benim bilmediğim bir yer, hiç görmediğim bir yer açıkçası. Benim yani. de hiç gitmediğim... Ee, i̇şte bu enteresan bir şey. Bir, aa, ondan sonra... ...insan gitmediği yeri yazar mı? Neden yazar? Ee, evet, bunun... E, ...seni gıdıklayan yerini... E, Hı -hı. ...anlattım biraz önce. Bir seyahat esasında... E, ...şey üzerinden. Fakat mesela niye... E, ...Mali değil de ya da ne bileyim... ...Gana değil de Senegal... ...bir bunu merak ediyorum ben. Hı hı. Aa, bunu da sormadım daha önce zaten. Hı hı. Ee, ondan sonra aslında birazcık da... ...kitaba verdiğin ismi... E, ...konuşuyoruz ama evet. hakikaten niye Senegal? Yani, bu, yani bu, bu... ...batı hikayesinde evet yani orada bir, bir e, şey... ...mesnetti zaten orası da. En batı uç hikayesi. Evet, evet. evet en batı uç hikayesi var. Bir de hani o... ...sonuçta gitmediğin yeri yazmak... E, ...bir yandan da olan bir şey... ...hani... E, ...Kafka'nın Amerika'sından Aha. tut... ...Kemal Tahir'in... E, ...hani meşhur romanlarını... Evet, ...Polisiyelere ne evet. kadar falan... ...bir yandan da aslında olan daha... ...internet falan olmadan da olabilen bir şey... Hı hı. E, ...günümüzde... ...hani bunu... ...benim için cazibiyor. bu ...uzaklıktı gerçekten evet doğru ama neden... ...özellikle Senegal dersen o, o çok böyle... Nokta atışı iyi düşünülmüş hesaplaş hesaplanmış bir şey olarak değil. Doğrusu ee, bu ilk hani o, o kölecilik geçmişi böyle yüzüme ilk çarptığında çıktı. Onu, onu ansızın senegal diye yazmaya başladım yani. Ee, onu nereden bildim nasıl oldu bilmiyorum yani. Onu e, öncelikte çalışmış ondan emin değilim ee, ama. 2014'teki o hani konferans için yanıma aldığım, deftere aldığım notlar Senegal diye başladı. O balkonla hmm. başladı falan. Dolayısıyla öyle de gitti. Hep öyle devam ettim. Yani her zaman emindim yani Senegal olduğundan ama niye? O e, en doğru nokta olduğu için değil bence. Hı hı. Ee, bir taraftan demin aslında e, o bir senin kitapta yer vermen de ee, biraz önce o Doğu Batı Kuzey Güney hikayesini konuşmamızdan da Oraya bağlayarak şunu söyleyeceğim ki bu e, Afrika'nın özellikle batı ya yani kabzası hı. değilim hani ben kabzası diye düşünüyorum da e, Senegal, Mali hı hı. E, ve o, o bölge içerisinde o parçanın içerisinde epey böyle bir şey var oraya e, hem e, Avrupa müziği yani batı Müzik müziği için, çok büyük rock evet, evet, and roll, roll, roll için diyelim daha çok rock and roll için daha iyi bildiğim bir yerden söyleyeyim hı -hı, ee, hı -hı. yani ne bileyim Led Zeppelin yani Plant'in, Damon Albarn'ın şunun batı bunun Afrika cazcıların hepsinin yani, böyle bir e, Nijerya Mali ve burada tabii. turları seyahatleri müzikleri o müzisyenlerle Kıtayrupası'nda ya da İngiltere'deki birliktelikleri falan filan hep böyle bir şeydir. E, açık defterdir Ve yani. Halen de hani önemli caz festivalleri var. Değil orada. mi? E, vesaire kaynaklı yanı sıra, e, evet öyle. ya yani bir, bir şeyim Timbuktu'sunu mesela hatırlıyorum şeyden. E, e, Plante'nin ondan sonra e, ciddi bir şey var oraya karşı. E, bu tabi ben müzikal geçmişi. E, ...den kaynaklı muhtemelen müzisyenlerin şeyleri, Hı -hı. E, ilgileri. E, bir de e, di direkt şeye çevirerek aslında bu e, yakın Afrika. Hı -hı. E, neden yakın? Yani yakın olan ne Afrika'da? E, evet yani... Uzakta o, çok, yakın çok olan aslında ne? Kopuk olarak aslında sormuyorum bir da biraz. gerçekten de bu. Deminkine bağlayarak sormaya çalıştım. Evet. Kesinlikle. Yani uzakta yakın olan ne? Hı hı. Biraz da onun gibi bir şey olarak anlıyorum ben bunu. Ee... Ya da uzak Afrika neresi? Uzak Afrika neresi? Evet. Sınadığımız yer belki de. Ee, benim için uzak Afrika baştan uzak olan bir yer. Ee, ve şeyden, Afrika imgesinden taşan yer de uzak Afrika. Afrika imgesi bir imge. E, ...Afrika imgesinde Afrika yok... ...haritasında bile yok... ...haritadan bile taşıyor Afrika... ...her zaman Afrika, Afrikadan fazlası... E, ...hep kendisinden daha darın içinde... ...okunmuş bir yer... E, ...kendisinden daha darın içinde... ...anlam... E, ...sıkışmasına uğramış bir yer... ...dolayısıyla hep fazla... ...zaten... ...ve o fazlanın içerisinde... E, ...çokluk var... ...o çokluk içerisinde nasıl yol almak lazım... ...nereden gitmek lazım... E, veya da nereden gitmek istiyoruz, hmm. lazım değil de e, ben gitmek istediğim şey tam da bu e, uzaklığı yakınlığı tartışabileceğim yer hmm. oldu. E, bunu bunu test edebileceğim, sınayabileceğim, merak edebileceğim bir şekilde hmm. bunun hani gündelik hayatı ile, ile falan karşılaşabileceğim yer. O yüzden de e, Afrika imgesine taşan dediğimizde hani. Afrika orta sınıfı da bizim için yeni. Değil mi? Afrika zenginleri, Afrika'nın plaza çalışanları, Afrika'nın e, şarap üreticileri, e, promosyondan e, bir şeyler satın almaya çalışan AVM tüketicileri. Bunların hepsi aslında tam ümgenin dışındalar. E, ama bir yandan da yakınlar. Varlar çünkü. E, varlar çünkü ve bir yandan da biz hani uluslararası bir... ...şehirler şebekesinin parçası olduğumuz için... ...mesela hmm. diyelim İstanbul'da bir insan olarak... ...söz gelimi... Ee, ...senin gündelik deneyimine yakın... ...gündelik deneyimler bir yandan da... Yani ...benim yakınla bütün kasetimi bu anlamda... ...söylemiyorum ama... ...bu yakınlıkın... E, bu ...ters yerden kuruluşu... ...her zaman cazip oldu bana... ...bütün o markalar... ...yerler, yok yerler... ...havalimanları vesaireler... ...alışveriş merkezleri... ...üretim noktaları... Ofisler şunlar. ...ofisler, şunlar, bunlar... ...bütün bu hayatlar, onlarla ilgili problemler... E, ...bunlar seni... ...oradaki insanlara yakın kılan şeyler... ...normalde de imgesinde olmayan... ...şeyler tabii ki... ...ya da işte... E, ...şey konuştuğum yerler... ...hani... Charter seferlerinin olması problemi Afrika'nın... ...ama haritanın aslında... ...büyük olması ve şehirler arasındaki... ...mesafenin uzak olması... Evoluksel kolay olmaması e, vesaire gibi. Yani sonuçta e, cazip olan kısmı e, zor olan kısmı idi benim için. O da hem az bildiğin, daha doğrusu hiç bilmediğin kulaktan dolma e, bildiğin e, bir bağlam içerisinde olabildiğince saici bir an yakalamak. Ee, o o anın hani etrafına dönmek. Eee sadece anı sadece bir bağlamda değil de bu uzak bağlandı. Hayal etmek diyebiliriz. Evet yani bu e, aslında hani çok bilmediğimiz değil de Singapur'a gittiğimiz zaman da benzer hani ofis e, alışveriş merkezi şu bu yani bu, bu hmm, evet, kent alışverişinde. Evet. Ama onların içerisinde... imgelerinin içerisinde hmm. bu zaten var. Zaten var yani buradaki aslında e, şeyi içerisinde yani Senegal romanı ya yani da hmm. kurgusu ya da her neyse bunun içerisindeki orayı yerelleştiren şey ne bileyim oradaki akrabalık münasebetleri. ...ne bileyim dayıları ile ilgili olan kısım mesela. Evet. Ee, evet bunların var. geçmişiyle ile ilgili kısım. Ee, ve coğrafi yani kentsel olan bir takım nirengiler yani şehrin içerisindeki e, yapılar, sokaklar, şunlar bunlar gibi. Ee, iki uca birden aynı anda akan bir e, vaziyet. Bir yandan yakınlığa doğru bir yandan uzaklığa doğru. Zaten onun dengesini kurmaktaki zorluk hmm. problem. Ee, ...aynı insan ilişkilerindeki gibi... ...diye düşünmek. Hı. Aslında benim eğilimimde... ...zaten ben yakınlık uzaklığı... ...temelde iki insan arasındaki... ...bir ilişkideki yakınlık uzaklık probleminden... ...hareketle buralara getirdim. Ee, öncelikli derdim... ...oydu yani bir... ...iki kişi arasındaki... ...yakınlık meselesi nasıl bu kadar çetrefil... ...bir hal alıyor ve bunun... Ee, ...bunun devam yolları... ...neler olabilir... Hı. Ee, ...gibi. Orada... Ee, Sonuçta Senegal hayatı uzaktan fantazileştirildiği haliyle de olsa, hakkında o kadar çok veli dökümantasyonda da olsa, nereden bakarsan bak. Ee, modern olduğu ölçüde yakın, otantik olduğu ölçüde uzakmış gibi düşünebilirsin. Ama turistik bir yerden baktığında otantik ol, olduğu ölçüde yakın. Turist onu ister çünkü. Hı hı. Ee, modern olduğu ölçüde uzak. O zaman da istenmeyen bir şeye dönüşecektir çünkü yani. Dakar'a gidip de görmek isteyeceğin şey ofis olmaz. Evet. Ee, gibi. Yani bu aslında e, bildiğin şeyi yakın, evet. bilmediğin uzak, uzak anlamında mı? Uzak diye düşünüyorsunuz. Yani buradaki evet. yakın Afrika aslında bizim bir şekilde e, ilişkilendiğimiz bir yani durumdan Yani şeyle ilgili çok fazla evet. o anlamda belki de bilebilmek diye de hani kitapta bir şey hı. var ya. Bile, bilebilmek kasabası falan. Bilebilmek hı hı o derli netrafında epey bir dolaşan Hı. hikaye var. Nasıl bilebiliyoruz? Gibi. Evet. E, hemen şey diyorum dönüyorum. Müziğe hem müziğe dönüyorum hem de e, bu böyle bir kalemde e, bizim sureyaya ile konuşuyoruz. Bunlar hakikaten ilk defa da konuşuyoruz bu arada. Yani bunlardan başka bir takım şeyler konuştuk ama e, bir, bir, bir şey e, kolay değil. <gülüyor> onu söyleyeyim peşin ee, an, da de söylüyorum ama e, ama çok keyifli, e, şahane bir hikaye... yani şahane bir e, akış onu söyleyebilirim. Şimdi ne dinleyeceğiz? Şimdi Hüyan? Ee, evet. Ee, bu sefer bayağı bir günümüz sene müziği... Evet. Yani yerel. Evet yerel. Ee... Ne kadarsa artık. Ne kadarsa <gülüyor> deneyelim. Ah yo my my my my my my Sabır yedim Evet Ataput'un bahçesi canlı yayında... da açık radyo 94.9... ...Süreyya İvren'le yeni romanı... ...yakın Afrika'yı konuşuyoruz... ...ve müzikle Hı. bağlıyoruz... ...ve üzerinden geçiyoruz falan filan... ...bu parçadan önce şimdi konuştuk aslında... Parça siz dinlerken... ...ve biz de dinlerken... E, ...bu parça etrafında... ...Hemig Bey'e... E, ...çalmadan olmaz. Evet... E, ...parçanın romanda... ...gündeme geldiği yerde... Evik Bey'in Afrikanlarına bir e, ...değini var. Onu konuşmuştuk. Hı -hı. E, Afrika avanları aslında. Değil? Avanları. Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, böyle bir ateş başında hayatın anlamının konuşulduğu Afrika geceleri gibi giden bir kitap. Ve orada biraz böyle amatör yazar birisi. Emik ve Üstadım hani yazar olmak için yazmak için ne lazım? Nasıl yazabiliriz? Yazmak için ne gerekir? Diye sordu bir yer Emik ve de şöyle yanıt veriyor: üç tane yazmak için hani şey lazım. Birincisi hayatta olmak gerekir yazmak için. Şimdi mesela hani kitapta da şey diye geçiyor bu. ...biz yazabiliyoruz ve Hemingway yazamıyor. Hı, şu, şu anda. Evet, çünkü hayatta... Hayat. ...ve ispatlamış oluyor. Yani doğru gerçekten yaz, hayatta olmak gerekiyor. İkincisi, hani aynı minimalizm devam ediyor. Yazacak bir şey, araç gereç lazım. Kağıt, kalem. kalem, kalem. Şey İlk her neyse. Bir şey. Üçüncüsü de bir, bir dert, bir mesele, bir bir hayat, bir arzu, bir, bir bir coşku, bir şey, bir her şey lazım. Hmm. bir bir savrulunacak bir şey, bir peşinden gidecek bir şey, bir düşülecek bir şey lazım. Bir içine girecek bir şey lazım. E, e, tutsak olunacak bir, şey, bir şey lazım yani. E, o gidilesi, e, çağrılası, gelinesi bir yer lazım. oturlası bir yer lazım. E, Or, ...batacak bir şey lazım. Bir şeyin ters gitmesi lazım. Bir şey lazım. Bir dert özetle. Onun konuşulduğu yerden sonra... ...işte bir Viyana e geliyor zaten mesela. Hiç derdi olmayanın... ...bir Viyana var gibi. <gülüyor> evet. Bir ee, konuşuyorduk ben unuttum bir dakika. şu... Ee, ...Mükvey'den önce bu... Ee, bir de e, şeyin içerisinde tabi sen onu biraz önce söyledin hani böyle bir e, yani koşulluk hayatmak şey yapmak anlamında e, dünyayla ilişkilenmek anlamında ciddi bir e, popüler çakışmalar da söz konusu. Yani Hı -hı. şöyle e, hani Senegal üzerinden geçen e, bir hani Fransız gazetecinin de işin içinde olduğu hani Batı'nın da işin içinde Hı -hı. olduğu... Sonra evet, evet. bir takım böyle bir değişiklikler yaşayan bir kahraman, kahramanlar, şunlar bunlar ve onların etrafındaki bir takım Hı -hı. diğer insanlar. Hı -hı. Ama bunlarla bize bir arada tutan, ilişkilendiren ve hiç de yabancı olmadığımız, hadi ya hemen kitaptan önce Hı -hı. içinden çıktığımız ya da elimize attığımız zaman ulaşabileceğimiz bir takım tanıdıklıklar. Ve Hı -hı. aslında uzak bir yer. Evet ve... E, ...o şeyin gerilimi bir yandan da... ...yani bir yandan da oranın tam tamı... Hı. ...oranın kum kaynaması... E, ...orasının hani... ...kum rüzgarı ve bir yandan da... ...AVM'si gibi... ...ve belki de... E, ...kum kaynaması demişken... ...Dudu endaya geçmeni miyiz acaba... Hadi geçelim. Hadi ya geçelim. Hadi. Ee, nasıl geçiyordu? Daha, ha? O kitapta içerisindeki geçişi, daha, pasajı. E, dayılar var, bir panel e, gezen, altı dayı var. Saklanıp panel içine ansızın çıkan. Onlar panelvanın içerisinde Dudu Endaya çalarak. Panarban dediğimizde minibüs gibi bir şey. Minibüs gibi bir şey, ha. evet. On bunu çalarak yanından Hı. geçtiğini bir bir sahne var, evet. Ha. Bunu çalarak geçiyor. Ritimli bir şey. Evet, evet bakalım ne <gülüyor> dinliyorlar. bu e, tam tamlar ve aslında evet yani o coğrafyadan bildiğimiz zaman hani bize Orta Doğu'ya yakına, gel, yakın Doğu'ya <gülüyor> da geldiğimiz zaman hatta biraz daha Doğu'ya bile gittiğimiz zaman çıkabilecek olan bir şey. E, sada diyelim. E, dayıları bunu minibüste, panel van'da dinliyorlar. Evet, yanından bu panel van geçiyor, bu kaynaması gibi heyecan uyandıran bir an. Bir tür aslında akustik, ama bass gibi bir şey bu yani. Garaj gibi yani bir. Ne e, çıkacağı e, belli olmaz e, oradan. Olmaz. O panel van'dan ne <gülüyor> çıkacağı <gülüyor> Hiç belli olmaz, olmaz. her şey çıkabilir <gülüyor> ve içine girdiğinde de bir sürü şeye düşebilirsin öyle bir yer. Yani. <gülüyor> e, evet, böyle bir bir parça daha çalmak istiyoruz. Zamanımız da bizi sıkıştırıyor tamam, tamam. ama. Burada şimdi çalacağımız parça biraz daha hani şeyden de uzağa giden Küba üzerinden Aslında çok bildiğimiz. Aslında başta söylediğin hani o Batı Afrika müziğinin bütün hmm. Latin Amerika'ya açılan halleri Korocastrio'dan bir şey. Çan çan. Çan çan, çan, çan, çan, çan zaten yani gidiyor ve geri geliyor. Evet. böyle bir şey bu aslında. yani. Aynen öyle gidiyor geri geliyor. uzaklaşıyor. Gidiyor. Küba'ya geliyor. Ee, çan çan alıyor. Amerika kıtasına gidiyor. Geri geliyor. Sonra geri geliyor başka bir halde. Evet, evet. ve Kora just ee, Onu yeniden yorumluyor. Yeniden yorumluyor. Ve biz de bununla aslında 50-51'e geldik. Ee, bunda da birazcık bitireceğiz. Ee, sonrasında da çok lafa girmeyelim. Bozmasın parçayı ama tamam. e, Şeyi toplayalım e, Devam ederiz e, Evet canlı yayındaydık 94.9 açık radyoda Süreyya ile tamam. Süreyya Evren'le e, Yeni kitabı Doğan kitaptan çıkan Yeni kitabı Yakın Afrika Yı hı hı. E, konu edinip Bunun üzerinden müzikli bir e, Sohbet bir yapmaya çalıştık e, Çalışacağız da e, Ulaşıyoruz etrafında e, Keyifli sağ Süreyya iyi geldin Devam edeceğiz. Evet, Çançan çan aslında bildiğimiz parça. Bildiğimiz çan, çan Ama ee, bu sefer gidip geri gelmiş gidip haliyle. Geri gelmiş Uzaklaşıp hali. yakına gelmiş haliyle. Asıl yolculuk geri dönüşte. Evet, dönüştik <gülüyor> haliyle. Yani Senegal'de sene çıkartarak <gülüyor> <gülüyor> ee, yakalandı. E, yakın Küba. Yakın Küba. Bu. Ha, yakın Küba. Ee, evet, Senegal'lı <gülüyor> sene için. İyi geceler, iyi haftalar. Görüşmek <gülüyor> üzere.